Şehitlerin gömülmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına düzlüğe inmelerini emretti. Haris İbni Sinme radıyallahu anh önden Hamza radıyallahu anh'ın cesedini bulmak üzere savaş alanına gönderilmişti. Fakat Haris gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğini bilemediği için geri dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi onun arkasından gönderdiler. Ali radıyallahu anh, Haris'i parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlerin ne yaptığını duyunca, ''Şimdiye kadar hiç böyle sinirlenmemiştim. Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse, onlardan 30 cesede aynı şeyi yapacağım.'' dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu ayetler indi. Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka ölüleri aramak için yüzünü onlardan çevirdiğinde değişik bir manzarayla karşılaştı. Kendi akrabalarından olan Abdullah ve Hamza'nın biraz ötesinde Hanzala'nın cesedi vardı. Kureyş'in ne kadınları ne de erkekleri ona dokunmamışlardı. Hanzala radıyallahu anh orada sanki meleklerin kendisini yatırdığı şekilde uzanıyordu. Saçları...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 Hayseme rüyasında şehit olduğunu gören Sabit İbni Eddehdehe de yetim çocuğa hurma ağacını hediye eden adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'i gördüğünde meyve yüklü alçak dallı hurma ağaçları İbni Eddehdehe'nin cennette ne çok ağacı var diye buyurdu.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 Yoksa İslam'ı korumak mı? İslam için geldim dedi. Birdenbire Allah'a ve Resulüne inandım ve Müslüman oldum. Ondan sonra da kılıcımı alıp bu sabah erkenden Allah'ın Resulü ile beraber olmak için buraya geldim. Beni yere düşüren bir darbe yiyinceye kadar da savaştım. Daha fazla konuşamadı. Evisli grup onun başında ölünceye dek beklediler.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 Daha sonradan öğrendiklerine göre Muhayrik o sabah erkenden halkını toplamış ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri sözü tutarak putperestlere karşı onun yanında olmaları gerektiğini söylemişti. Onlar bunu sebbat anlamına geldiğini söyleyince o sebbata inanmayın demişti. Daha sonra öldürülürse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin varisi olduğunu duyurmuştu. Eğer bugün öldürülürsem tüm mallarım onları Allah'ın gösterdiği şekilde harcayacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemindir. Daha sonra kılıcını ve diğer silahlarını alıp Uhud'a doğru yola çıkmış ve orada öldürülünceye kadar savaşmıştı. Bundan sonra Medine'ye dağıtılan sadakaların çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhayrikten miras kalan hurma bahçelerinden kaynaklanıyordu.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 İlk gelen kadınlar arasında Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Eymen ve Safiye radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce çok üzüldü ve Zübeyir'e annene yardım et ve Hamza'nın mezarının hemen kazılmasını sağla. Git anneni götür kardeşine olanları görmesin dedi. Bunun üzerine Zübeyir Safiye'ye gitti ve anne Allah'ın Resulü sana geri dönmeni emrediyor dedi.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 Safiye daha sonra kız kardeşi Umeyme'nin oğlu Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh'ın cesedi başında dua etti. Fatıma radıyallahu anh'a da ona katıldı. İki kadın birlikte ağladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağlayarak rahatladı. Daha sonra Fatıma babasının yaralarını sardı. Kuzenleri Hamne'ye kocası Mus'ab Radıyallahu anh'ın erkek kardeşi Abdullah'ın ve amcasının ölüm haberini vererek üzüldüler. Savaşın ilerlediği bir anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala sancağı elinde taşıyan Mus'ab'ı görmüş ve ona seslenmişti. Fakat adam ben Mus'ab değilim diye cevap vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Mus'ab'ın yerine sancağı taşıyan bir melek olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç adamın cenazesi başında durdu ve şu ayeti okudu. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki üzerinde Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, şehit olup sözünü yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirmeyle sözlerini değiştirmediler.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 Hamza radiyallahu anh ve yeğeni Abdullah aynı mezara yan yana gömüldüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gömülme işlemi boyunca her mezarın başında bulundu. Cemuh'un oğlu Amr ile Amr'ın oğlu Abdullah'ı bulun dedi. Onlar bu dünyada birbirinden ayrılmaz iki dosttu. İkisini aynı mezara gömün. Fakat Amr'ın zevcesi ve Abdullah'ın Cabir'in babası...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 Allah'ım senden korkulacak günde eminlik, yokluk gününde bolluk istiyorum.